Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. 106. ayet-i kerimede hem Mekke'de Müslümanların imanları dolayısıyla çektikleri sıkıntıları hatırlatar hem de bununla birlikte konuyla alakalı pek çok şer'i hükmün nasıl olması ve anlaşılması gerektiğini ortaya koyan ve konusunda son derece önemli ve vazgeçilmez bir ayet-i kerime ile karşı karşıyız. O bakımdan ayet-i kerime oldukça önemlidir ve birçok fıkhi meselede bu ayet kelimeden hareketle hüküm çıkarılmıştır. Diyor ki: Men kafara billah, min baghi imani. İman ettikten sonra kim Allah'ı inkar ederse. Şimdi bundan sonra bir ara cümlesi giriyor, uzunca bir ara cümlesi. اِلَّا مَنْ اُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّمْ بِالْا۪يمَانِ وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Ara cümlesi bu. Dolayısıyla biz bu ara cümlesini sonraya bırakarak devamını okuyalım. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse ne olur? فَاَلَيْهِمْ غَدَبٌ مِنَ اللّٰهِ Onların üzerinde... Allah'tan bir gazap vardır. Allah yani onlara gazap etmiştir. Ve lehum azabun azim. Ve onlar için pek büyük bir azap vardır. Ben kısa bir bilgiyi bilenler daha iyi kavrasınlar diye söylüyorum. Şart edatıdır. Her bir şart cümlesinin de bir cevabı olur. Eğer şart ceva, cevabı, şartın cevabı fiil olarak gelmezse, olumsuz gelirse veya düz cümle yani isim cümlesi halinde gelirse cevap fe harfi ile gelir. Fe harfi başına getirilerek gelinir. Onun için burada fe aleyhim gadabun men şartının cevabıdır. Yani kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, Türkçede de şart olduğu zaten anlaşıyor. Ne olur? فَاَلَيْهِمْ غَدَبُمْ min Allah. Allah'tan gelen bir gazap onların üzerinedir. Ve ayrıca وَلَهُمْ azabun عَذ۪ي Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi ara cümlesine geçelim. Kimler bu hükmün, genel hükmün dışındadırlar? İlla şu kimseler müstesnadır. Yani onlar hem kafir olmuş olmazlar, hem de onlar için Allah'tan bir gazap yoktur. Büyük bir azap da yoktur. Şu sayılanlar için. Men ukriha Zorlanan Ne için? Kafir olması için zorlanan. Ve kalbuhu mutmainnun bil iman Ama kalbi de iman ile rahat ve huzur, sükun bulmuş halde iken bu kimseler kafir olursa Bunlar müstesnadır. Bu hükme girmezler. Ama velakin men şerhâ bil küfr sadran kalbi rahatlayan kimseler müstesnadır. Bu da bir istisnadan istisna. İşte onlar için az önce bahsettiğimiz şartın cevabı olan ceza cümlesi, cevap cümlesi vardır. Onlar üzerinde Allah'a tam bir gazap vardır ve onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi düzgün bir Türkçe ile bu ayet-i kerime -i tercüme veya daha doğrusu mehalini vermeye çalışacak olursak. Kalbi iman ile rahat ve huzur bulmuş kimseler dışında. Bulmuş olduğu halde zorlanan o haliyle zorlanan kimseler dışında her kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse ve bu inkarını da küfre göğsünü açarak yani küfür kendisine herhangi bir darlık ve sıkıntı vermeden o küfrü kabul ederek bu işi yaparsa kafir olursa işte bu gibi kimseler için üzer, bu gibi kimselerin üzerinde Allah'tan bir gazap vardır ve onlar için büyük bir azap vardır. Dolayısıyla ayet-i kerimenin ifade edildiğise bir İslam tarihine bakan bir tarafı vardır, bir de fıkıh açısından önem taşıyan yani İslam fıkhı açısından önem taşıyan bir tarafı vardır. Bu ayet birçok kimsenin, birçok daha doğrusu düzün sebebi müfessirlerin belirttiğine göre Ammar bin Yasir'dir. İslam'ın ilk dönemlerinde, İslam davetinin ilk yıllarında Ammar'ın babası Yasir ile annesi Sümeyye radıyallahu teala anhum'a İslam'ın ilk şehitleri. Köleydiler. Kölelerin de çocukları da köle olur. Dolayısıyla Ammar da köleydi. Köleydiler ama cahiliyenin cehaletlerini kabul etmeyecek kadar özgür kalpli, hır düşünceliydiler. Ve bu canlarını feda edecek kadar İslami manadaki özgürlüklerine sonuna kadar bağlıydılar. O yaşlı haliyle Yasir radıyallahu anh, o yaşlı haliyle Sümeyye radıyallahu anh, her türlü işkenceye rağmen kafirlerin istedikleri müşriklerin işkenceler altında istedikleri tek bir sözü söylemediler. Ve sonunda ikisi de şehit edildiler. Çok feci bir şekilde. Ama lisan halleriyle onlar da tıpkı Firavun'un köleliğini reddeden Musa aleyhisselama iman eden sihirbazların söylediklerini söylüyorlardı. Ey cahililer, ey müşrikler. İstediğiniz zulmü yapınız. Siz ancak bu dünya hayatında zulmedebilirsiniz. Bedenimize zulmedebilirsiniz. Ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı esir alamazsınız. Bedenimiz sizin köleniz olabilir. Hukuken biz sizin köleniz olduğumuz için hukuki manada biz sizin haklarınızı ihlal etmeyiz. Etmediler de. Fakat onların inançlarını da reddetmenin ruhlarının kalplerinin seçim ve iradelerinin bir hakkı olduğunu bilerek bunun üzerinde sonuna kadar direnecek kadar da şuurluydılar. Firavuz sihirbazlarının dedikleri gibi dediler. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Bedenimize Hükmedebilirsin. Ruhumuz, kalbimiz, aklımız, vicdanımız sonuna kadar hürdür. Siz ey cahiliye bütün gücünüzle üzerimize gelseniz bunlara sınır koyamıyorsunuz. Ashabu hududun yolundan gittiler. Bu küfür öyle bir şeydir küfrün reva göreceği zulümlerin haddi hesabı yoktur. Çünkü küfür, hukuksuzluktur. Allah'ın vahdaniyetini kabul etme hakkına riayet etmeyen insanlardan, bundan daha küçük haklara riayet etmeleri beklenemez. Onun için, Amerika'nın başlattığı ve hala devam eden Irak'taki zulmün bu hale gelmesinde bizim için anlaşılmayacak bir taraf yoktur. Yahudinin yaptığı zulmün bizim için anlaşılmayacak tarafı yoktur. İneğe tapanların uyguladıkları zulmün bizim için anlaşılmayacak tarafı yoktur. Daha dün Mali'de yaptıkları zulmün, bugün Orta Afrika'da yaptıkları zulmün, Fransızların zulmünün Bizim için izah edilmeyecek tarafı yoktur. Bunlar Allah'ın hakkına zalimlik ediyorlar. Allah'ın hakkını inkar etmek, reddetmek kadar insanlığından soyutlanmış, küfrü içerisine sindirmiş insanlardan adalet gibi bir erdemi, başkalarını sömürmemek, başkalarına zulmetmemek, Başkalarına adil davranmak gibi bir soyluluğu beklemenin anlamı yok. Yüzyıldır Mudistler her fırsatta Müslümanları kesiyorlar. Buna rağmen Müslüman yine de adaletlidir. Bunun örneklerinden birisi Salahaddin Eyyubi'ye soruyorlar. Bugün yarın Kudüs'ü fethedeceğiz inşallah. Haçlıların Kudüs'e girdikleri zaman neler yaptıklarını biliyorsunuz. Bizzat o zaman Haçlılar ordusunda Kudüs'e girdiklerinde bulunan tarihçiler yazıyor. Hristiyan tarihçiler. Sabah oldu diyor. Mescidi Aksa'ya gitmek istedim. Yollar hep leşle dolu olduklarından Müslüman ölüler üzerine basa basa ancak mescid Aksa'ya vardı diyor. Diyorlar Selahaddin Eyyubiye onların ne yaptıklarını biliyorsun. Namuslara tecavüzler vesaireler onlar ayrı. Biz de Allah aynısını yapacak mıyız? Müslümanın asaleti bu cevabı bu. O zaman biz de onlar gibi oluruz. Bizim de onlardan ne farkımız kalır? Müslüman, zalimin ve kafirin kendisine yaptığı her türlü zulme rağmen adaletini ve kontrolünü elinden bırakmayan insandır. Bu imanın asaletidir. Küfür ne kadar zulümse, ne kadar insanı asaletten uzaklaştırıyorsa, iman da insanı o kadar asil yapar. O kadar güzel hareketler ve bezenmesini sağlar. Halde İslam'a uymayan hareketlerimiz kadar bu imanın hakikatinden ve imanın gösterdiği çerçeveden uzaklaşmaktır. Bu özelleştiriyi de yapmadan geçemiyoruz. Bu şekilde çok şehit verdi işkenceler altında ilk Müslümanlar. Ve bunların ilklerinin başında, ilk en önünde gerçekten oldukça yaşlı, yaşının başına almış, pirifani durumundaki o genç ve dinç ifade ise imanlarıyla her türlü eziyete direnecek kadar güç kazanmış olan o müminler şehit oluyor. Oğulları kulları ammar da onlardan daha az işkencelere tabi tutulmuyor. Ondan tek bir şey isteniyor. Muhammed'i inkar et. Bir gün işkenceler altından muhtemelen işkencecileri yorulduğu için kaçıp geliyor Peygamber Aleyhisselatü Ya Resulallah ben ne olacağım diyor. Ne oldu diyor. Ağlaya ağlaya. Onların benden istediklerini yaptım diyor. Ne olacak benim Peki onların istediklerini söylediğin zaman kalbin ne haldeydi? Tepemden tırnağıma kadar imanla dop doluydum diyor. Tepemden tırnağıma kadar imanla dop doluydum. Bir şey olmaz diyor. Bir daha aynı zulmü yaparlarsa onlara yine istediklerini söyleyebilirsin Bu ait kelimeden hareketle İslam fukahası başta küfre zorlamak olmak üzere her türlü zorlamanın yapılan işleme hukuki bakımdan etkisini nazar itibara almış ve göz önünde bulundurarak hükümleri ne yapmışlardır? Tafsilatlandırmışlardır, detaylandırmışlardır. Onun için Fıkıh usulünde cezai ehliyet tartışılırken, ele alınırken ehliyeti daraltan, kısırlaştıran haller arasında ikrah da bilhassa zikredilir. Ve ikrahın hangi hukuki meselelere ne şekilde etki ettiği uzun uzun ele alınır, anlatılır. Gerek fıkıh usulü kitaplarında gerek furuk kitaplarında. Efendim Zorlama altındakinin boşamasından tutun, içki içmesinin hükmüne vesairesine kadar. Adam öldürmesi yapabilir mi yapamaz mı gibi bütün bu hususlar incelikleriyle uzun boylu ele alınmıştır. Ve kısır ehliyetlilik bahsinin yani ehliyeti sınırlandırılan kimseler arasında ikrah altındakiler şey edilir. Dolayısıyla ikrahın kısımları vardır mülci ikrah. Yani çaresiz onu yapacaksın. Bir de gayri mülci ikrah. Geliyor birisi eline almış küçük bir sopa efendim öyle söyleyeyim küçük bir çakı bıçağı. Hemen öldürmesi mümkün değil faraza. Bu işi yapmazsan seni öldürecek Gücü var ama elindeki o bıçakla o çakı bıçağıyla öldürme gerçekleşmez. Bu ikrah mülci değildir. Hava geldi bakıyorsun yapacak da mermiyi tabancayı alnına dayadı şakağına dayadı. Bu işi yaparsın ya öldürürüm mesela. Ha şakamı yapıyor, şey mi yapıyor orada takdir edeceksin. Böyle bir şey ciddiliğini hissedersen ha, başkasını öldürmek hayır. Kendimi kurtarmak namına başkasını öldüremem. Ya bunu öldürürsün ya seni öldüreceğim. Öldürme hakkını sana vermez. Ha, yani İslam hukuku demek istediğim bu konuyu oldukça etraflı ve adil bir şekilde fukaha ele almışlardır bizim fıkhi meseleleri, tefsir dersimizde uzun boylu ele almak gibi bir şeyimiz olmadığı için onlara bu kadarcık temas etmiş oluyoruz. Yani merak edenler İslam hukuku ile alakalı kitaplarda bakarlar, konular uzun uzun ele alınmış. İslam fıkhı tabi, apayrı bir servet. Müslümanların bilmedikleri, çoğu Müslümanların farkında olmadıkları üstesna bir servet. Dünya tarihi de Benzeri bir hukuk yok. Niçin? Çünkü bu hukukun esası kitap ve sünnettir. Yani vahiydir. Öbür hukukların menşe'i ise insanların hevaları ve hevesleridir. Valla camiye nisbet edilen farsça bir beyit vardır. Burada geçerlidir. Diyor ki, Hikmeti Yunaniyan pur hevahu hevesest hikmeti İslamiyan fermude-i peygamberest. Yani Yunanlıların felsefesi heva ve hevestir. Müslümanların felsefesi ise peygamber buyruğudur. Yani düşüncesi. İşte bu hukuk için aynen bunu kaldırın hikmet kelimesi, hukuk kelimesini koyun. Beşer hukuku tamamıyla heva ve hevestir. İslam hukuku ise peygamber fermanıdır. Bu hakikat böyle. Peki bu neden kafirler için böyle cezalar var? Zâlike bi ennehum mustahabbul hayata dunya ala al-ahireh ve enne Allah la yehdi al-qaume al-kafir. <gülüyor> İki sebebi var. Biri yollara ait, diğeri Allah'ın onların tercihi dolayısıyla tespit ettiği hükmü. Çünkü diyor, onlar ...dünya hayatını ahiretten daha çok sevdiler. Sevgide dünya hayatını üstün tuttular, ağır bastırdılar. Ve Allah da kafirler topluluğuna hidayet vermez, doğru yolu göstermez. Keşke diyorum... Kur'an-ı Kerim'in ahirete yaptığı vurgunun yarısını biz hayatımızda yapabilseydik, gereğini gösterebilseydik. Eğer ciddi bir ahlak zafiyeti içerisindeyse Müslümanlar, böyle bir musibetle karşı karşıyaysak toplu bir ümmet halinde hemen hemen, bunun en büyük sebebi, ahireti hak ettiği şekilde, bizi bu gibi yanlışlıklardan koruyacak kadar canlı ve diri yaşayamayışımız veya bu imanın bizi etkilemeyişidir. Ahiret hesaba katılmadan yaşanan dünya hayatı vahşiliktir. Zulümdür, gaddarlıktır, ahlak dışıdır, hukuk dışıdır. İslam Ahireti, ahiret imanını, ahiretten önce dünyayı güzel bir şekilde imar etmek, rahat ve huzura, saadete kavuşturmak için öngörülür. Ahirete imanın tecellisi, faydası dünyadan önce ahirette görülür, görülmelidir. Müslümanlar ahireti yaşadıklarını, ahiret insanı olduklarını ahiret ile dünya karşı karşıya geldiği vakit, bu mu bu mu denildiği vakit, dünyayı kaybetmek pahasına da olsa, ahirette Allah'tan alacağı ecir ve mükafatı bekleyebiliyorsan, veya ahiretteki cezadan korkabiliyorsan, dolayısıyla dünyanın menfaatını ahiretteki bu maslahat için tepebiliyorsan, sen ahireti dünyanın merkezine koymuşsun, ve dünya hayatında mutlu olduğun gibi ahirette de Allah'ın izniyle mutlu olacaksın demektir. Ahireti hesaba katmayanların daha doğrusu iman etmeyenlerin ahireti hesaba katmadan yaşamalarını anlıyoruz. Buna anlaşılmayacak bir tarafı yok. Fakat Müslümanın zalimlik etmesini nasıl izah ederiz? Müslümanın haksız kazanç peşinde olmasını nasıl izah ederiz? Müslümanın adil olmayan şartlarda karşısındakinin böyle bir alışverişi veya böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu bilerek onu istismar etmesini, onun ihtiyacını kötüye kullanmasını ve böylelikle görünüşte ben alışveriş yapıyorum efendim ve isteseydi almayabilirdi diyerek o haksızlığı içimize nasıl sindirebiliriz? Nasıl yalan söyleyebiliriz? Nasıl sözümüzde durmayabiliriz? Bakınız büyük günahlardan bahsetmiyorum. Faizden, zinadan vesaireye daha gelmedik. Bu büyük günahları çoğumuz hamdolsun yapmıyoruz. Fakat korkarım bizi helak edecek bu küçük gördüğümüz günahlar. Bu dünyada helak ettiği gibi. Ya canım söz vermişim ama ne olacak yarım saat sonra geç gitsem? Ne olur biliyor musun? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sana verdiği irşadı küçümseme ve küçümsemeyi öğreniyorsun. Ve bu zamanla sende alışkanlık haline gelir. Bugün sözünde durmamayı küçümsersin, yarın... Farzın üzerinde durmamayı küçümsemeye başlarsın. Öbür gün haramı işlemeyi küçümsersin. İnsan tabiatı böyledir. Her şeye küçükten alışılır. Öyle değil mi? <gülüyor> Neyle alıştırıyorlar? Efendim ben söyleyeyim uyuşturucuya şuna buna. Sigaranın içerisine çok cüzi miktarda mesela. Koydukları basit bir uyuşturucuyla veya bir yemeğe karıştırdıkları uyuşturucuyla. Farkında olsun olmasın o ayrı bir şeydir. Böyle başlamıyor mu? amr billah sigara tiryakisi olan bir sigara almakla başlamıyor mu bu işe? Onun için hayatınızda bir defa sapmaya görsün insan. Arkası gelir. Küçük şeylerde Hakka, adalete, şeriate riayet etmeyen bir kimsenin büyük işlerde riayet etmemeye başlamayacağının hiç kimse teminatını veremez. Çünkü tehlike doğrudan sapmakla başlar. Ve o sapma devam ettikçe doğru ile sapmanız arasındaki açı. Gittikçe büyük. Daha doğrusu açının kolları arasında. Açı aynı ölçüde dursa bile kollar gittikçe birbirinden uzaklaşır. Bu böyledir. Onun için küçük demeyeceğiz, büyük demeyeceğiz. Günahın her türlüsüne savaş açmasını bileceğiz. Kendi hayatımızdan başlayarak. Yalanın beyazı siyahı olmaz kardeş. Yalanı toptan hayatından at. İslam'ın bize istediği budur. Doğru demek ki bizim her şeyimize yetebiliriz. Doğruyla yetinmesini bilmek lazım. Helal dairesi ne kadar güzeldir, ne kadar geniştir. Harama göz dikmek niye? Harama iltifat etmenin manası ne? Rabbimin nasip ettiği helal kazanç eğer seni başkasına muhtaç etmiyorsa zaman zaman temel ihtiyaçlarını az karşılasan dahi ne olacak ki? Ne olacak? Bu dünya ne Karunlar gördü? Bu dünya ne Süleymanlar gördü dediği gibi. E, şimdi yeller eser onların mülkün ne diyor? Yunus ne kadar anlaşılır, güzel, kolay söylemiş. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sana yalan. O Benim paltomda bir zahmet kapatabilirsiniz. Onun için lütfen, Allah rızası için, İslam'ın ahkamını küçük büyük demeden, küçük büyük demeden, Sonuna kadar riayet edelim. Onlara dikkat edelim. Onlar üzerinde tavizkar bir esnek bir suretle durmayalım. Kararlı olun. Örneğimiz kim? Ammar bin Yasir. Örneğimiz kim? Babası annesi. Örneğimiz kim? Bilal-ı Habeşi. Örneğimiz kim? Habbab-ı Eret. Ve sağamayacağımız kadar pek çok sahabi. Kimler yok ki? Bütün ashab-ı kiram. Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Hayır biz zekat vermeyiz diyenlere tek başına. Allah Resulüne eda ettikleri bir deve yularını dahi vermeyecek olurlarsa sonuna kadar onlarla savaşır. Bu da devlet yöneticisinin mesuliyeti. Ben zaman bazen düşünüyorum, yani Cenab-ı Allah, Ebubekir'e bu konuda sebat vermemiş olsaydı, o da bu kararlılığı göstermemiş olsaydı, şu anda İslam ne halde olurdu, biz ne halde olduk, nasıl bir İslam miras almış olacaktı? Rasulullah'ın vefatıyla birlikte İslam bitmişti, bitmiş olacaktı. Çünkü daha yeteri kadar yazılmamış, İslam hukuku tedvin edilmemiş, fıkıh tedvin edilmemiş, hadis tedvin edilmemiş, tefsir tedvin edilmemiş, edilmemiş, edilmemiş, hiçbir şey yok. O zaman, o zaman başlamış olsaydı kıyamete kadar bu ümmet bu din iflah olmazdı ve haşa Cenab-ı Allah'ın kıyamete kadar baki kalacak olan bu dini kıyamete kadar kalmasına imkan kalmazdı. Bozuk kalırdı yani. Onun için evet bu dinin İfade ise lafzıyla, metniyle, nassıyla muhafaza edilmiş olması, her zaman için sapan Müslümanların tekrar doğru yola gelmesinin teminatıdır. Evet, biz ümmet olarak sattık. İslam'dan çok uzaklaştık. Kur'an'dan çok uzaklaştık. Yalnız yönetimimizde değil, Peygamber Efendimiz'in dediği hadise, İşaret ettiği mucize gerçekleşti. Ama sapa sağlam esaslarımız var. Tekrar onlara dönebiliriz. Bu imkanımız var. Bu büyük bir lütuftur. Ne diyor Hz. Selam? Bu din birer kulp birer kulp ardı arkasına sökülecektir. İlk sökülecek olan Yönetimdir veya hakimin hükmüdür, mahkemelerin hükmüdür. Son sökülecek olan da namazdır. İnsanlar birisini söktükçe öbürüne yapışacaklar diyor. Hadis neredeyse fazlasıyla gerçekleşti gibi. Çünkü kıldığımız namaz bile bizi münkerden neredeyse alı koymuyor, bize marufu emretmiyor. İslam'ı öyle bir yaşayacağız ki her birimizin yaşayışı bir başka kardeşimizin teminatı olsun. Şahıs olarak bizi tanımayanlar bile ha madem sen Müslümansın ben sana sonuna kadar güvenirim diyebilsin. Senelerce önce yaşanmış bir hadise bir polis Mardin'de bizim bir abimize söylüyor. Diyor ki ben diyor herhangi bir sebep dolayısıyla Gidecek olsam hanımımı ancak sizin gibi Müslümanlara temin edebilirim diyor. Ancak sizin gibilere güvenip gidebilirim diyor. Müslüman böyle olacak kardeşim. Karşımdaki seni tanısın tanımasın Müslüman olduğunu bilmesi yeterli olsun. Ben buna desen canımı da emanet edebilirim, namusumu da emanet edebilirim, şerefimi, haysiyetimi, eşimi, malımı, her şeyi ona emanetebilirim diyebilecek şekilde... İslamı yaşamaktan sorumluyuz. Her çok ağır, çok büyük bir iş. Yapabildiğimiz kadarını yapmakta samimi ve gayretli olalım. Cenab-ı Allah diğer kısmını da bize kolaylaştıracaktır. Büyük olduğunu ben de biliyorum. Fakat samimi olarak dediğim gibi yapabildiğimiz kadarı üzerinde duralım. Öbür yapamadıklarımızı Allahü Teala yapmayı müyesser edecektir. İşte Cenab-ı Allah küfrün birinci sebebi olarak kafirlerin dünya hayatını ahirete göre daha çok sevmeleri olarak gösteriyor. O halde dünya hayatını daha çok sevdiğimizi vehmettirecek, öyle bir izlenim doğuracak her türlü davranışta ateşten kaçar gibi kaçmasını bilmemiz lazım. O davranışa bizi tanımayan birisi baktığı zaman, şu yargıya var babalı. Bu kişi galiba dünyayı ahirete tercih ediyor diyemem ben. <gülüyor> o şekilde hareket etmesin bu bir ölçüdür. <gülüyor> İman ve küfür ile alakalı önemli bir ölçü. Ve en Allah la yahdil kavmel Böyle olanlara da Allah Teala hidayet vermez diyor. Ve şüphesiz Allah kâfirlere hidayet vermediğinden böyle oluyor. Niçin? O laikelzinin tabe Allah ala kulubim ve ve İşte onlar öyle kimselerdir ki işte onlar Allah'ın kalplerine, kulaklarına ve gözlerine mühür vurduğu kimselerdir. Yani onlar maddi şeyleri görebilirler, işitebilirler fakat hakkı, hidayeti, ahirette kurtuluşu gösteren ilahi buyrukları, nebevi irşatları görmezler, işitmezler. Ve ulaykahumul gafilun ve işte onlar gaflette olanların ta kendileridir. İşte böyle olanlar için la carame ennahum fil ahireti humul khasirun. Ahirette hüsrana, zarara, ziyana uğrayanların bizzat onlar olacağında hiçbir şüphe ve tereddüt yoktur diyor Cenabı Allah. Peki. Böyle oldu. Bazı insanlar hep böyle kalmıyor. Bir noktadan itibaren, hayatının bir deminden itibaren Cenabı Allah'ın takdir edeceği herhangi bir vesileyle, maddi veya manevi bir sebeple he, hidayet bulmak mümkün oluyor. Peki ne nasıl olur o? Summa inna rabbeke lillezine haceru min ba'dema futino. Summa cahadu ve sabru. İn Rabbk min bagdıha la gafurun rahim. Sabretti müşrikler, Müslümanlar, müşriklerin eziyetlerine. Sonra ne oldu? Hicret ettiler. Sonra cihad ettiler ve her şeye rağmen sabrettiler. diyor ki sonra şüphesiz Rabbin fitneye uğratılmalarından sonra. Hicret edenlere sonra cihad edip sabredenlere şüphesiz evet Rabbin bundan sonra onlara günahları bağışlayıcıdır. Çokça merhamet edendir. Ayet-i Kerime oldukça önemli hususlara parmak basıyor, dikkat çekiyor. Burada fukinu. Fitne kelimesinden fiildir. Fitne kelimesi bu fiille aynı köktendir. Fitne, altını veya herhangi bir madeni içindeki yabancı maddelerden arındırmak için ateşe tutmaktır. Yerine göre eritmektir hatta. Peki din dolayısıyla görülen işkencelere de fitne deniyor. Aradaki bu ilgi bu. Ateş ne kadar yakıcıysa işte inanç dolayısıyla yapılan işkenceler de o müminler için o dereceye ulaşıyor. Dinlerinden alıkonulmak isteniyorlar. Vazgeçmeleri isteniyor ve o azabın yakıcılığı altında bu işten yani dinlerine bağlılıktan vazgeçmeleri isteniyor. Bu işi bitirmeleri isteniyor. Bir taraftan imanın ve müminin sebatına işarettir. Diğer taraftan o mümine o zulmü ve işkenceyi reva görenlerin yaptıkları zulmün şiddetine işarettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in kullandığı ifadelerdeki belagat gerçekten çok etkileyicidir ve ileri derecededir. İşte diyor fitneye maruz kaldıktan sonra fitne zaten zor. Ne yaptılar ondan sonra? Hicret ettiler. Hicret de basit bir şey değil ki. Biz bunu anlayamayız. Hicreti gidin veya buradaki önünüze gelen bir Suriyeli'ye sorun. Sormanıza gerek yok halini görün. Anlarsınız hicretin ne kadar zor bir iş olduğunu. Bugün belki bir kısmı dilenecek durumda. Belki kimisi iffetinden dilenemiyor. Ama dün topraklarında azizdi bu insan. Birçok şeyleri vardı. Evlerinde çoluk çocuklarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla kendi topraklarında rahat ve huzur içerisinde yaşıyorlardı. Hicretin ne, nasıl bir şey olduğunu anlamak için bu gibi insanları düşünmek lazım. Onları yakından tanımak lazım, takip etmek lazım. Buraya gelebilenler de bunların belki en iyileri. Türkiye'nin güneyindeki Suriye sınırlarındaki kamplar, kampların en iyileri. Ürdün'deki kamplarda bilenlerin, görenlerin söylediklerini söylüyorum. ...kadınlar haraç mezat satılıyor. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Hicret öyle bir şeydir. Yani hicret ettin öyle her şeyden kurtuluyorsun değil. Vatanını, toprağını... ...büyüdüğün yeri... ...aziz olduğun yeri... ...tanıdığın her şeyi... Resulullah'a bile o kadar ağır geldi ki. Resulullah'a bile aleyhissalatü vesselam ağır geldi hicret. Zor bir iş çünkü. Akidesi için hicret etti. Suriyelilerden bahis açmışken, çevrenizdeki Müslümanları veya insanları uyarın. Bazıları bu insanlardan darlanıyorlar. Rahatsız olduklarını açık açık ifade ediyorlar. Bunları uyarın. Yarınımız ne olacak bizim belli değil. Hiç kimsenin belli değil. Ve allah Teala her şeye kadirdir. Devran döner biz. Allah. Öyle bir şey temenni ettiğimizden değil. Fakat bunlar mümkün şeylerdir. Ya... Bir zamanlar Müslümanlar Endülüs'ten uzaklaştırıldıkları, tardı edildikleri zaman Endülüs'ten kaçanları yakalayıp gemilerine koyan korsanlar onları yine Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Venedik'te şurada burada hatta bazılarını Müslüman topraklarında köle diye sattılar. Vatandan yurdundan olmak öyle bir şeydir. Sizi çok şeylerden mahrum ediyor bir anda. Onun için bu gibi insanların elinden tutmanın yollarını aramak lazım. Bizim önümüzde bu gibi hallerde bu esileyle gelmişken söyleyeyim, ensar olmak fırsatı doğmuş bulunuyor. Onlardan bu insanlardan darlanmak yerine. İmkânımız varsa onların şeref ve haysiyetlerini de korumak şartıyla dertlerine melhem olmanın yollarını aramamız lazım. Ona dikkat edelim. Onlar şu veya bu sebepten dolayı bir şekilde muhacirdirler. Onlar vazifelerini yapabildiklerini bu kadar yapabildiler. Ondan sonrası onlara ensar gibi davranabilecek, bizlere ve bizim gibilere düşüyor. Bu çocuklar, aileler çocuklarıyla geldiler, çoğu. Çocukları belki tahsil yapamayacaklar, belki öğrenim göremeyecekler, belki boğazlarından sıcak bir çorba, bir kaşık çorba inmeyecek, belki sırtlarında bir elbise olmayacak. Gerekirse Müslüman olarak ekmeğimizin yarısını onlarla paylaşmaya hazır olmasını bilmek lazım. Ki bu vesileyle onlar sayesinde Allah'ın nim üzerimize celp edelim. Onları, Onların varlığını fırsat bilerek istismar konusu yapmayalım. Suriyeli gelmiştir benim evim bin liraya diyor ben ona bin beş yüze vereceğim. Yapmayın. Kimse yapmasın bunu. Gelmiş nasıl fiyatlardan anlamıyor. Beşi ona yediye satayım. Hayır imkan varsa dörde sat. Geri kalanını Allah'tan bereket olarak bekle. Çevremizi aman bu konuda hassasiyetle uyaralım. Onlara gereken uyarıları verelim. Bu insanların çünkü bu vaziyette gerçekten bizim desteğimize ihtiyaçları var. Hele hele onlardan darlanmak bazıları çeşitli endişelerle veya şeylerle kimi İslam'a düşmanlığından kimi kavmiyetçiliğinden kimi şuradan kimi buradan her ne sebeple olursa olsun bu insani değildir en azından. Bunlar ve benzerleri çaresiz insanlar. Yanlış yapabilirler elbette. Bu gibi zor durumlarda kalmış olan insanların da yanlış yapmalarının daha kolay ve daha mümkün ve daha ıı, çaresizlikten olabileceğini de kabul edelim. Ona göre Müslüman olarak yanlışlarını sürdürmeleri manasına değil, sürdürmelerine destek vermek manasına değil ama anlayışla karşılamasını bilelim. Ona da söyleyelim. Bu vesileyle bunu şey edelim. Ondan sonra müminler hicret ettiler. Cihad da basit bir hadise değil. Cihatta yalnız topraklarınızı geçici de olsa terk etmiyorsunuz belki. Sevdiklerinizi bırakıyorsunuz, malınızı feda ediyorsunuz ve canınızı da ciddi ciddi risk ediyorsunuz. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Kafirlerin vesairelerin ve İslam'ı bilmeyenlerin söyledikleri ne olursa olsun, benim anladığım kadarıyla cihat kadar insani hiçbir faaliyet yoktur. Çünkü cihat bir defa başka çarenin kalmadığı zamanda, yani İslam'ın diğer insanlara ulaştırılması için başka bir çare kalmadığı zamanda başvurulan bir yoldur. Ve cihadın tek meşru bir sebebi vardır İslam noktasında. Allah için yapılması, ilahi kelimetullah için yapılması. Benim İslam'ı insanlara tebliğ etmenin önünde hiçbir engel yoksa, cihad etmemin şer'i bir manası da yok, akli bir izahı da yok. Fakat bu din bütün beşeriyete saadet götürmek üzere gelmiştir. İslam diyor ki ey Müslüman, gerekirse başkalarının Müslüman olması için canını ve malını feda et diyor. Bu yönüyle cihad insani bir faaliyettir. Ve gerçekten ben gerçek manada İslam hukukundaki şekliyle cihad kadar ikinci insani bir faaliyet bilmiyorum. Yok öyle bir faaliyet. Onun için çok önemlidir Ve cihad büyük fedakarlıklar isteyen bir iştir. Hem ferdi olarak hem toplum olarak hem de cihada fiilen katılanların yakınları itibarıyla. Onun için ve sabru diyor ayet kelime. Sabır bütün ibadetlerin amellerin tacıdır. Sabır ile taçlanmayan bir amel, sabır ile taçlanmayan hayırlı bir iş devam etmez. Onun için geçen derslerimizde de sabrın mahiyeti üzerinde kısaca durmuştuk. Sabır hayır üzerinde direnmektir birinci aşaması. İyilikleri sürdürmek İyilikler üzerinde ifade yerindeyse inadına inadına devam etmektir. İyilik üzerinde sabit kadem durmaktır. Sabır budur. İnne rabbeke min ba'dihe la gafurun rahim. İşte bütün bunları yaptıktan sonra Allah ki ikrah altındaki zorlamalar da zaten affedilmiştir. Rahat olun diyor ey müminler sizin bunca ameliniz var ey ammar ve benzerleri sizin bunca amelleriniz var, ikrah altında söylediğiniz ve zaten hoş görmediğiniz ve isteyerek söylemediğiniz, o amellerinizden dolayı kendinizi sorgulamayın, canınızı ifade elde ise sıkmayın, gönlünüzü ferah tutun. Ümmeti bu şekilde teselli eden ve teselli etmeyi ihmal etmeyen lütufkar Rabbimize, bu kadar lütfekar Rabbimiz'e sonsuz hamd ü senalar olsun. Amin. Subhan rabbike ya rabbel izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.